Amal Efendi, aman galiba hir zaman. Manzarası yurdumun tufan gününden yaman. Amal Efendi, aman galiba bir zaman. Manzarası yurdumun tufan gününden yaman. Amal Efendi, aman galiba hir zaman. Manzarası yurdumun. Gününden yaman Göz görmez aydınlıkta Asuman adek duman Yer dumanmış ne çıkar Duman dolu asuman Aman efendi aman Galiba bir zaman Manzarası yurdumun Tufan gününden yaman Tam bir buçuk asırdır Maymunlardan eleman Bizdeki hale nispet Maymun taklitten pişman Aman efendi, aman Galiba bir zaman manzarası yurdumun Tufan gününden yaman Çıkamaz meydanlara Camide mahpus iman Silah küfrün belinde Küfrün elinde ferman Aman efendi, aman Galiba bir zaman manzarası yurdumun Tufan gününden yaman Millete kast Panzara suyurdumun tufan gönlünden yaman kutsal kucaktır bu şahla kokunmaz roman tarih kontra gerçeğe hürriyet hakkı düşman aman efendi baban zaman panzara suyurdumun tufan gönlünden yaman genç adam aç yurdunu sana haram uyuman Manzarası yurdumun tufan gününden yaman, aman efendim aman galiba bir zaman. Manzarası yurdumun tufan gününden yaman, aman efendim aman galiba bir zaman. Manzara... Ben,